Her sevgili Açık Radyo dinleyicileri ben Selim Badur. Ben aynı şekilde Efendim 18 Mart 2022 e, ve İstanbul'da hafiften serpiştirmeye başlayan kar ve e, bir cuma günü 95.0 Açık Radyo'da. Yine e, önce sağlık programında birlikteyiz. Önemli bir konuğumuz var e, ve konuğumuzun tanıtımını her zaman olduğu gibi ben Ayşegül'den rica ediyorum. Evet. konumuz konuğumuz Profesör Doktor Vedat Bulut Gazi Üniversitesi İmmünoloji ana bilim dalından ama sadece biz bugün immünoloji ve Covid-19 konuşmayacağız. Vedat hocamız aynı zamanda Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri. Evet, e, sevgili Vedat, bizi kırmadın. Bu kadar yoğun bir gündemde e, katılmayı kabul ettin programımıza. Çok teşekkür ediyoruz ve hoş geldin diyoruz sana. olduk e, Öncelikle ben teşekkür ederim. Benim için büyük bir onur birlikte bu söyleşide olmak, hem de Açık Radyo'nun 25. yılında FM95'te Selim Badur, Aşegül Tözören'le beraber e, olmak benim için hem büyük bir onur hem de bugün sesimizi duyurmak için bir Şans Açık Radyo izleyip dinleyicilerine de buradan sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ ol, çok teşekkürler Vedat Ayşegül'e ben bırakacağım sözü soruları için ama nasıl geçti bu 14 Mart? Bir iki cümle eğer onu söylersen sonra yani önümde mesela bir belediye başkanı ülkeyi terk eden doktorlar vatandaşlıktan çıkarılsın önerisi var. İlginç ve güzel bir öneri. Bu konuda ne düşündüğünü sormakla başlamayayım. Ben en anlamda 14 Mart'ı söyleyeyim. Çorum, Köy ilçesi belediye başkanı Taner Bey. Peki, Çorum, Ortaköy. Ben saygılarımı iletiyorum buradan. Umarım bir dahaki kez daha iyi bir belediye başkanı seçerler. Ancak şunu belirteyim. 14 Mart'ı biz bayram olarak kutlamayanı çok oldu. Uzun yıllardır. 1980'lerden bu yana 14 Mart Tıp Bayramı bizim için bayramdan ziyade geçmişimizi anma, 14 Mart'ın tarihiyle ilgili konuşma, sağlıkla, şiddette ve hastalıklarla kaybettiğimiz meslektaşlarımız anma programına dönüştü. Bir de taleplerimizi dile getirme. Her 14 Mart Tıp Bayramı'ndan önce, aylar önce biz taleplerimizi hazırlamaya başlarız. Bu iki hükümetten beklentilerimiz nelerdir yeni yıl için ve neler istiyoruz? Bunların listelerini hazırlar, raporlarımızı, görüşlerimizi bakanlıklara ilgili kurumlara iletiriz. Yıllardır 14 Mart Tıp Bayramı bizim için bunu ifade ediyor. Bu yıl biraz daha değişik olarak Ekim ayından itibaren özlük haklarımızla ilgili, daha önce de çalışmalarımız vardı ama Ekim ayında bunu hızlandırdık hem odalarımızdan, hem de meslektaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda e, ücretlerde iyileştirme, toplum için e, hak sağlığını yapılandırma, koruyucu sağlık hizmetleri birinci basamağın kuvvetlendirilmesi gibi sağlıkta şiddet yasa tasarısı, Covid-19'un meslek hastalığı sayılması, ücretlerimizde iyileştirme 2.167.200'lük kademeli ek göstergeler, bizde yüzellik iyileştirme ki biz bunu dile getirdiğimizde Ekim ayında Dolar kuru böyle değildi. Ee, şu anda satın alma gücümüz 2003 yılına oranla bir bölü, e, üçte biri gerilemiş. Yani cebimizdeki 2003 yılındaki üç lira şu anda bir liraya düşmüş durumda. Bunun nedeniyle de önemli bir ücret iyileştirmesini hak ediyor e, sağlık çalışanlar, hekimler. Bunu talep ettik. Aksi takdirde büyük bir göç, örneğin 2021 yılı içinde 1405 kişi göç etti. Cumhurbaşkanı'nın son açıklamasından sonra e, başka bir gelişmeyle daha karşılaştık. Özellikle artık genç hekimlerdeyim. E, her gün imsaladığımız evrakların yarısı uzman e, Daha dün 10 Hekim'in e, İHAL belgesini imsaladık Ve 5'i uzman hekimde nükleer tıklalatı yolaşı, ortaklılık hastalıkları pediatri gibi alanlardan 5 uzman arkadaşımızda. Ve bu her gün böyle devam ediyor. Ortalama 6-7 o günlük. Ve bu da yıl sonunda 2500 hekimimizi de kaybedeceğimiz demektir. Bu da özellikle dil yeterliliği olan ve e, uluslararası sınavlarda tekniklerini kolayca alabilecek olan e, iyi yetişmiş hekimlerimiz. E, bütün bunları e, düşünerek taleplerimizi Ekim ayından bu yana iletiyoruz. Aralık ayında, Ocak ayında e, beyaz forumlar, beyaz yürüyüşler ve etkinliklerimiz oldu. E nihayet biliyorsunuz 14 ve 15 Mart'ta da biz e, görev eylemi yaptık. Yani o gün e, yoğun bakımlar, acil servisler, e, COVID-19 ile ilgili klinikler e, ve e, acil gebeler dışarısındaki sağlık hizmetlerine önemli bir ölçüde durdurduk. Türkiye'de %60 ile %90 bölgelerine göre değişmekte bir katılım oldu bu iki günlük e, iş bırakmaya. Ee, taleplerimizi kamuoyunda e, farkındalık yaratmak için dile getirdik bu e, görev sırasında ve e, önemli bir kamuoyu desteği de aldık, bunu e, belirtelim. Çok fazla sayıda yurtdışımızın e, destekleri, tebrikleri ve bizim yanımızda olduklarına dair mesajlar aldık. Tabii bir, birkaç trolde, sosyal medyada veya e-postayla e, hekimleri suçlayan, işte iş bırakır mı hekimler gibi, ee, bir takım e, yazılarda oldu ama bunların sayısı çok az. Bu yanında yüzde beş bile değil, onu söyleyeyim. E, Kamuyu destekliyor. E, bizi alkışlayanlar e, geçtiğimiz yıl e, şeyden sonra 2020 yılındaki pandemi başlangıcında Nisan ayında bizi alkışlayanlar maalesef bir buçuk yıl sonra giderlerse gitsinler gibi bir sözü sarf edebildiler. Onun karşılığına da elbette ki kamuoyu kendilerine verdiği en güvenler kurumlar arasındaki sayılar Türk talifleri verdiğine büyük bir saygı, sevgi var. Biz de bu saygı ve sevgiyi boşa çıkarmayacağız. Halk için halkın sağlığını savunacağız. 14 Mart bizim için bunu ifade ediyor. Zaten yasamız da bunu söylüyor. Berat çok teşekkürler çok güzel özetledin tabi bu arada ben bir haber gibi işte bu ülkeyi terk eden doktorlar vatandaşlıktan kançığı arasında birine değindim bir de tabii bu 14 Mart gündeki grev ya da uygulamalar sırasında bazı başhekimleri başekimler bir takım mektuplar yazdılar çok üzülüyoruz kalbimiz sizin ama sakın yapmayın gibi ee, ama bazıları da ciddi e, işte alın bunları falan gibi alın bunları ya da sen benim kend, e, ne, kim olduğumu biliyor musun söylemek çok vardır bu topraklarda. Bunun üzerine bir şey aklıma geldi bu totalitarizmin kaynakları kitabında Anna Errant'ın. Totalitar rejimlerde memurlar liderlerine sadece emirlerine değil niyetlerini de uygularlar diyor. E buna haklı çıkaran Anna bir e, uygulama gördük değil mi? O bir başhekim galiba. Evet. Toplayın bunu filan gibi. E, ve canım oradaki greve katılan genç hekimler de ne kadar e, sakinler, ne kadar e, olgun davrandılar e, inanılmazdı. Bunların tabii sosyal medyaya yani e, videolarla etrafa yayılması da hoş bir şey aslında. E, i̇nsan böyle rezil oluyor herhalde. Ne evet. e, Sayın Badr çok iyi bilirsiniz ki bundan 20-30 yıl kadar, önce, 5 yıl kadar önce başhekimlerin ve sağlık idarecilerinin maaşları bu kadar yüksek değildi. Çok büyük bir makas oluştu. Hı. Yani bir nedeni bu. Eskiden daha idealist insanlar Hı. yönetici olurlardı. Ama işin içerisine para girdiğinde daha ziyade yandaşlık, daha ziyade işte totaliter rejimin yanında alıp koltuğunu kuvvetlendirmek için söylem verenler olmaya başladı. Sayıları arttı. Bir geçmişte bu kadar yüksek maaş var. Örneğin %800'e kadar varan Dönerse kadar Fazla e, para alabiliyorlar. E, 24 bin, 30 bin lira gibi maaşlarla çalıştıkları için de diğer hekimlerin e, ne çektiklerini bil. Yani e, akademilerde ve aile sağlığı merkezlerinde, iş yeri hekimlerinde, bizde sektörel dağılım da çok fazla yani e, tabipler arasında ve her e, sektöründe kendine has sorunları var. Çok düşük ücretle, yoksulluk sınırının altında ücret alan arkadaşlarımız bir asistan hekimin e, 5.500-6.000 lira alırken 2.500 lirayla da ek ödemeler ve e, nöbetle ancak yaşamını sürdürmek için e, biraz gelir arttırmaya çalışıp hatta 2-3 asistan bir ev paylaşarak ülkede ne kadar acı. Eskiden öğrenciler evleri paylaşarak 3-4 evet. öğrenci, e, anneleri, babaları onları okuturdu. Şimdi asistanlarımıza ev paylaşarak ekonomilerle birleştirerek çalışıyor. Tabi bu yüksek ücretli yöneticiler e, bunu e, anlayamazlar. Ee, çok uzun sürdüğü içinde bu sistem bir yönetici kataraktı gelişti. Buna yönetim yönetici kataraktı deniyor. Yani toplumdan kopuyorlar. <gülüyor> Onlara pembe bir dünya çiziliyor. İşte Cumhurbaşkanı pembe bir dünya çiziyorlar. Ben hatta buna e, şöyle ifade etmiştim. Yukarıdan aşağı olan despotizm aşağıdan yukarıya bir yalanlar piramiti oluşturuyor. Evet. Ve insanlar birbirlerine yalan söylüyorlar yöneticilik kademelerinde. Halbuki gerçekler böyle değil. E, orada İyi hekimlik değerlerine saygı gösteren hekim arkadaşlarımızın olgun davranışları nedeniyle onları tebrik ediyoruz. Evet, aynen. De kınıyoruz. İşte bandırma da oldu. Ee, bir, birkaç olay, birkaç yerde daha gelişti ama e, sonuçta başarılı bir e, etkinlik evet. oldu görev eyleme. Peki, hem kutlarım sizi hem de e, tebrik ederim, kutlarım. E, teşekkür ederiz hatta böyle bir şeyin organizasyonu için. Ben sözü Ayşegül'e bırakayım. Ayşegül'ün soruları var. Evet Ayşe. Şimdi geçtiğimiz dönemi konuşuyoruz. 14 artık konuştuk ama tekrar pandemiye dönelim. 2021'i de konuşalım. 2021 pandemiyle hemhal bir yıl oldu. Yine verileri takip ettik. Yine hastalığın gelişimini takip ettik. Ama bir anda dünyada da sanki Covid-19 bitti gibi oldu. Salgınlar nasıl biter? Yani birisi çıkıp bitti dese, bitiyor mu bu? Ee, nasıl oluyor? Bitmiyor. O mikrona yenildi. Kapitalizm omikrona yenildi. Bu işin özeti bu. Çünkü öyle bir e, hızlı yayıldı ki, öyle çok sayıda insan etkiledik. Önce Amerika'da bazı eyaletlerde sağlık çalışanları pozitif olsa bile görevine devam edebilir denildi. E, çünkü e, iş e, gücü kaybıydı ve üretim e, duruyordu. ve e, e, hem hizmet sektöründe hem üretim sektöründe ee, ekonominin bunu kaldıracak durumu yoktu. Çünkü iki yıllık bir kötü pandemi yönetimi dünyada ekonomik resesyonlar getirdi. Tüm dünyadaki ülkelere büyük bir gerileme yarattı. Bu istihdamdaki daralmanın, işsizliğin gelecekte yaratacağı sağlık sorunları da ayrıca cabası bunun üzerine binecek. Yine ötelenmiş, ertelenmiş sağlık sorunları, pandeminin endişesiyle hastanelere gidemeyen onkolojik, traumatoloji, endokrin gibi kronik hastalıklar. Hızla gelmeye başlayacak ve büyük bir ekonomik çıkmaza sokacak sağlık sistemleri zaten çatırlıyor. Aslında Amerika Birleşik Devletlerine şahşalı manatındaki plazalarının terdarkası son derece hazindir. Arka sokaklarını insanlar görmedi. Pandeminin ilk günlerini hatırlayalım. Ceset torbalarıyla çöp tenekelerinin yanında, acillerin önünde ee, bırakılmış, sağlık hizmeti alamamış homelesslar vardı. Evsiz yurt insanlar var. Yani e, büyük bir kapitalizm çıkmazdadır. Artık bunu e, görüyorlar. E, görmeye de başladılar ama e, bir türlü e, sermaye sahipleri e, global bir çözüm getirmek istemiyor buna. Küresel bir sorunun çözümü küresel. E, düşünebiliyor musunuz bir dünyada 155 elli ancak e, bir doz ve üstünü kavuşturabilmişiz. Elbette ki varyantlar olacak böyle bir imkanda çünkü... Brüsler bulaş imkanı buldukça kendilerini geliştirme, mutasyon geçirme şansı elde ediyorlar. Bu matematiksel olay. Onlar da kendilerini korumaya çalışıyorlar. Onların da kaçış evet. var. Evet. Ve mikron o kadar hızlı yayıldı ki e, bir delta yaklaştığa her ne kadar yoğun bakım yatış oranları düşük olsa da e, sayı çok olduğu için büyük bir iş gücü kaybı e, yaratıyordu. Ve sonuçta kapitalizm mikrona yenildi. Türkiye'de bu trend oydu. E, yok saymaktı. Ee, hasta olanlar olsun kalan sağlar bizimdir prensibini uygulamaya başladılar bunu hatta batı literatöründe artık sürü bağışıklığı değil de biz biliyorsunuz sürü bağışıklığını veteriner hekimlerde kullanırız ee, tıp hekimliğinde bu toplumsal bağışıklığı ifade ediliyor ee, sürü travması dört inciri dediler batılı kaynaklar artık bir yaralanmaya dönüştü bu Kaldık yoksul sınıfın daha çok hastalığıydı, işçi sınıfı ihmal edildi. Hatırlayalım, Covid-19'un Türkiye'deki önlemler zamanında, e, mavi yakalılar, ihmal edilen işlerine gitmesi gereken, hatta 16 yaşında olabilirsiniz ama sanayide çalışıyorsanız, e, sokağa çıkma yasağı sizin için yok, gidin çalışın. Sanki onlar farklı bir e, yapıdalar, e, homosakiyens insan değillerden. Farklı bir e, sağlık sistemleri varmış gibi. Halbuki ölümler daha çok işçilerin etkiledi. Kalabalık ortamlarda, hijyenik ortamlarda çalıştıran, maskelerini iyi kullananlar. Çünkü 11 bir çalışma temposu vardı. Ve şimdi de e, pandemi şüphesiz bitmedi. Ama e, büyük bir ekonomik gerileme var. E, bununla ilgili yayınlanan literatürlerde de Üç ülkenin çok katı kurallar uyguladığı ve bugün ekonomiden artı büyümeye geçirdikleri söyleniyor. Bunun dışındaki ülkelerin hepsi negatif büyüleniyor. Ee, baş... Pardon bu konuda özür dilerim sözünü kestim galiba ama. Evet. Bu başlangıçta pandeminin işte ortalarında işte, otoriter yönetimler, daha demokrat olanlar filan gibi ayrımlar yapıyordu. Ve ne kılırsa pandeminin bugün gelinen noktasında... Bu ayırım da fazla yapmıyor. Aslında omikron gibi hızlı dağılan varyant ister iyi yönetilsin ister kötü yönetilsin aldı başını gitti. Çünkü iyi yönetilenler de çok olması gibi dört dörtlük bir yaklaşım sergilemediler. Ve son bir haftadır sizler de çok iyi biliyorsunuz ki işte Çin olsun Güney Kore olsun Japonya olsun buralarda ciddi bir artış var. Yeni Zelanda ki bunlar hani Çin, Yeni Zelanda çok iyi götürmüştü şimdiye kadar. Ama dediğin gibi oralarda o önlemleri çok iyi alan ülkelerde bu artışlar görüldüyse her türlü kısıtlamanın, her türlü kontrol önleminin kaldırıldığı Avrupa ülkelerinde ya da başka yerlerde yeniden patlama olacaktır. Ki bir örnek vermeme izin ver. Danimarka böyle müjdeler gibi işte müjdeler var yurdumun toprağına taşına gibi başbakan bir açıklama yaptı ve dedi ki işte önlemleri kaldırıyoruz. Bu açıklamayı yaptığı gün Pandeminin başından beri Danimarka'daki en yüksek olgu sayısı bildiriliyordu. Ama işte o mikron hafiftir deniyor. Geçiriliyor deniyor. Ve ee, bu şekilde dediğin gibi bütün ülkeler gelişmişi gelişmekte olanı e, ekonomik kaygıları önceleyerek e, bu işi örtbas etmeye çalışıyorlar. Yani, e, o zaman e, madem bu kadar önemsizdi, bu kadar korkacak bir şey yoktu. E, i̇ki senedir niye, niye bunları yaşadık diyecek insanlar şimdi. E, onlar var tabii yani. Gerçekten e, tüm dünyanın sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın e, durumu e, yürekler ve bu kapitalizmin omikrona yenilmesi e, gerçekten de ülkeler bundan bir e, ders çıkarttılar mı acaba hani tüketimle ilgili bu ekolojiye doğaya saldırıların düzeltilmesi yok hiç öyle bir şey de olmadı sanki e, gayet şey, kaygı verici ve karamsar bir tablo var. Galiba. Sosyolojik analizi gerekiyor tabii konunun. He. Çünkü bıkkınlık da var toplumda. 2 yıldır sık önlemler, maske. E, Belli bir dönem sonra artık ne olursa olsun adım işte. e, Ve insanlar maskelerini ihmal eder hale geldiler. E, Takmik korum önlemlerini gevşettiler. Bunun sosyolojik analizinde bilim <gülüyor> destek gruplarının yapması <gülüyor> yararlı olur. Haklısınız. Peki bir müzik arası verelim. E, parçalar biraz da savaş ve savaş karşılığı konusunda Seçildi bugün. ilk parça İvmontan'dan gelecek. İvmontan Canton Solda isimli parçayı seslendirecek. Bir asker savaşa giderken ne olur? Ne kaybeder? Neler yaşar? Onu anlatan bir parça İvmontan dinliyoruz. 18 Mart 2022 95.0 açık radyodayız. Önce sağlık programında konuğumuz Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri ve e, Ankara Gazi Üniversitesi pardon immünoloji ana bilim dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Vedat Bulut. Sevgili Vedat'la olup bitteni pandemiyi 14 Mart'ta konuşuyoruz. Evet aşı nereden devam edelim? Evet şimdi aşı eşitsizliğinden biraz bahsettik. Ee, yavaş yavaş aşı karşıtlığına gelelim istiyorum. Çünkü değişik bir aşı karşıtlığı modeli gördük karşımızda. Bu kişiler örgütlüydü. Ben bağımsız olduklarına inanmıyorum. Ee, örgütlüydü çünkü istediklerinde Twitter'da hashtag yapabiliyorlardı. E, i̇kincisi aşı karşıtları, hacamatçı, lük yapan kişiler olsa da birçoğu çağdaş görünümlüydü. İkincisi de bu e, ve e, dahası ana akım medyada dahi yer bulabildi bu kişiler. E, bu aşı karşıtı modeli yeni dönem aşı karşıtlı hakkında neler söylemek istersiniz? Siz deneyimli bir Yavaş yavaş mı geldik bu noktaya? Sayın Tezeren bir kere dijital medyanın gelişmesi bunda bir etken oldu. Yani infodemi, bilgi kirliliği artık hızlı yayılıyor e, sosyal medya yoluyla. Bir takım komplo teorileri ve insanları inandıracak bir takım görseller de hazırlayarak. Ama e, iyi biliriz ki biz bu gibi e, yapıların finansal alt yapısında olması gerekir. Yani bu gibi birliktelikler, aşı karşıtlığının bir at yapısı olmadan o şekilde e, programlar yapılamaz. Peki kimler destekleyebilir aşıkarşıtlığına finansörler olarak? Elbette ki tedavi edeceği kimliğin e, getirisinden rantından e, yarar sağlayan lobiler. İnsanlar hasta olsunlar, yoğun bakımlarda yatsınlar, işte, e, bağışıklamaya karşı olsunlar ve böylece daha çok e, para kazansınlar e, lobisidir. Hatta hatırlarsınız bir e, tenis e, sporcusu değil mi? Hı hı. Sonuçta hisse senetleri şirketlerde hı. çıktı ve Önemli bir spor etiğine aykırı da davranış sergileri ortaya çıktı. Türkiye'de de örneğin bir eğer siyasi parti lideri beş otobüs giydirip kent kent bu insanları aşı karşılıklarına gezdiriyorsa yeni kurulan bir parti finans e, e, açığı nedeniyle böyle bir lobilerle işbirliği yapmış olabilir. Mitekim o partinin lideri de hasta oldu. Covid-19 olduktan sonra ağzından bir mesaj bitti. <gülüyor> hasta olduktan sonra çıktı <gülüyor> ya gülüyoruz ama hani insan emenni edemez ama bu aşı karşıtlı Ayşegül sen bunu daha ya tabii yaşın bunun uygun olduğu için çok yeni bir olgu yükselen bir olgu diyorsun biz Vedat'tan bundan önce de konuşmuştuk çok çok başka platformlarda yani sosyal medya ve bu sorumsuzca konuşmalar her zaman olmuştur her zaman ola gelmiştir Şimdi hani Covid olduğu için belki daha fazla duyuluyor, daha fazla gündeme taşınıyor ama eskiden beri olan ve gün gittikçe artan bir trend bu. Vedat'ın belirttiği gibi bu homeopati, alternatif tıp e, savunucularının arkasına baktığın zaman her ne kadar onlar ilaç sektörünün e, işte aşı sektörünün ki ilaç ve aşı sektörünün bu neoliberal politikada ne kadar hani sömürücü bir e, unsur olduğu yadsınmaz bir gerçek. Burada hiç kimse itiraz etmez ama Hani bunu sadece ilaç sektörüne para kazandırmayalım biz boşu boşuna gerekçesiyle. Gerisinde bu homeopati ve alternatifin çok ciddi bir sektör olduğu da yansınmaz bir gerçek herhalde. Bilmiyorum Vedat Çok hoş. O, çok önemli bir tabii alternatif tıp önemli bir kazanç faktörü. Hatta e, Türkiye'de e, bu GATSU uygulamaları genelsel tıp e, alternatif tıp e, sağlık uygulamaları başladığında biz şunu söylemiştik. yönetmenliklerde de çıktığında bunun bir lobisi oluşacak gelecekte. İleride sosyal güvenlik <gülüyor> kurumundan da bunun ödenmesi için bu lobiyi kullanarak evet, e, evet. devlet bütçesine de e, vantuzlarını dayayacaklar demiştik bu e, bilimsel olmayan yöntemlere. E, bunun gibi değişik nedenlerle şikayeti yükseldi tüm dünyada ama e, sosyal medyanın gelişmiş olması evet. artık bilgi kirliliği infodemi dediğimiz olgunun hızlı <gülüyor> yükselmesi bunun e, temel nedenlerinden biri. Ee, ve Türk Tabipleri Birliği yine bu alanda da bir öncülük yaptı. Ee, Birkaçımızın öncülüğünde bir e, infodemi çalışma grubu oluşturdu. Bu konuda bir e, çalıştay yapılacak ee, Hı -hı. ve infodemi nereleri nasıl etkiliyor? Hı -hı. Sağlığımızı, e, toplumu bilgilendirmek, sağlıklı okuryazarlık nasıl geliştirmeli şeklinde program evet. programlar evet. çok güzel yani. sana programdan sonra iletirim Bilgi Üniversitesi İstanbul'da geçtiğimiz 10 gün önce 15 gün önce bu konuda önemli bir toplantı yaptı ilginç çalışmalar var orada sunulan ve onu sana iletirim Evet bu tabii önemli bu dijitalleşme ve otoriteleşmeyi de beraberinde getiriyor sosyal medyanın Dediğim gibi bu alayla valayla çok met edildi. bu internet, sosyal medya e, iletişimine kadar e, kolaylaştırdı diye. Aslında çok büyük bir riski e, herhalde daha görmedik bile. Yani her şeyin e, hepimizin kontrol altında olması bunu da beraberinde getirdi. E, bu e, gözetim, kapitalizme falan gibi tanımlayanlar var bunu. Gerçekten böyle bir e, olgu var. Evet Ayşegül ne yapalım şimdi sor. Şimdi e, değişik bir konuya geçelim. Vedat e, Hoca'nın e, mobbingle ilgili de çalışmaları olduğunu biliyorum. Mobbing derneklerine, e, dernekleriyle ilişkili olduğunu. Tabii mobbing çok geniş bir konu ama biz biraz bunu e, hekimlerin tükenmişlik sendromu bağlamında alabiliriz. Ee, Türk Tabipleri Birliği'nin de tükenmişlik sendromu ile ilgili ya çıkmak üzere ya e, çıkacak bir kitabı da olduğunu e, biliyorum. Doktor Ali Özyurt'un e, test çalışmasından hareketle. E, tükenmişlik duygusu hakkında neler söylemek istersiniz? Ee, Gördüğün şey... gibi Ayşegül sıkı takipte bak sizlere. <gülüyor> <gülüyor> 10 Ocak'ta 10 Ocak'ta biz bunu yayınladık. Tükenmişlik raporumuzu Türk Tabipleri Birliği web sayfasında. Çok kapsamlı bir çalışma. Gülciz hocamız, Dilek Aslan hocamız orada görev almışlar. Ve burada hemen hemen tükenmişliği yaratan her etken, beslenmeden tutunuz, çalışma koşulları, işte ücret politikaları, sağlıkta şiddet her şeyi incelemişlerdi istatistikle 28 sayfalık bir rapor. Ee, çok da beğendiğim e, bir rapor ee, emek verenlere buradan teşekkür ediyoruz işin mutfağında olanlara. E, Mobbing'de bu faktörlerden biri. Yani tükenmişliği doğuran e, faktörlerden biri. Sağlık 2018 yılından bu yana sağlık alanı Mobbing'de birinci sıraya yükselmiş durumda. 2018'e kadar e, güvenlik e, sektörü daha yüksekti asker ve polis. Ama 2018'den sonra her ne olduysa ki bu da Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın ve ve Sağlık Bakanlığı politikalarının sağlığı nereye getirdiğini? Mobbingar. Ee, %85 e, sağlık çalışanı yaşamının bir döneminde mobbinge maruz kaldığını söylüyor. İşte e, 10 yıllık meslek yaşamında. Bu korkunç bir rakam ya. Bu oran acayip bir şey. Yani, Mobbingin sağlık dışı bir yok. faktör. Tabii stres faktörü yani. Mobbing bir stres yaratıyor ama iş, yoğun stresle beraber birleştiğinde mobbing bir stresler bütünü ve sonuçta insanın sağlığını, sosyoekonomik yapısını bozan bir olgu. Ben mobbingle mücadele derneğine e, kurucu üyeler arasında yer almamıştım ama sonra katıldım derneğe, onların talepleri üzerine ve bir dönem genel başkan yardımcılığı ve e, genel başkanımızın vefat etmesinden sonra kısa bir dönem genel başkanlığı aldım ama Sağlık Meslek Örgütü'ndeki olan görevlerim nedeniyle sadece sonra yönetim kurulu üyesi olmayı tercih ettim. Çok önemli çalışmalar yapıyor. Ee, en son olarak tutum belgesi yayınladılar ve Türk Tabipleri Birliği de bu tutum belgesini imzaladı. Şu anda Türk Tabipleri Birliği'nin e, duvarında e, mobbing e, uygulamasına karşı olduğumuzu beyan eden e, bir, e, bir asılı durumda, bir mobbing bildirgesi. E, tüm kurumlara bu yayılıyor, sendikalar. Ee, ve iş yerlerinde e, bu belge e, onaylanarak e, pek çok iş yerinde kullanılmaya başlandı. Onurlu bir davranış gerekiyor çalışanlara. Herkese özel e, saygısını göstermek gerekir. Bir günaydını temessüm iş arkadaşlarımızdan eğer esirkersek e, hani e, zaten e, yorucu olan bu meslek içerisinde yaşam iyice çekinmez hale geliyor. Biraz önce e, programın başında bahsettiğimiz konularda aslında moving unsurları Değil mi? E, Kaldırıp, evet, evet. paketleyip, mesai gibi tavırlar, e, lakap kullanmalar, işte e, jest ve e, mimiklerle e, küçükmeler, sözünü kesmeler evet. gibi. 54 tane davranış. Lehmana göre e, bu işin e, ilk tanımı yani 1984 Lehman şöyle bir tanımlama yapıyor. 54 tane davranış modeli. E, bu Türkiye'de 54 bin de olabilir. Yani <gülüyor> <gülüyor> e, hmm. yapılamaz. Yani bir örnek vereyim bir kişinin fotoğrafını çekmek ya da onu teşhir etmek sosyal medyada büyük cezayı olsun ama Türkiye'de maalesef sosyal medya yoluyla linç girişimleri ya da o kişinin özel yaşamına ait dedi kodularla ya da lakap takma gibi değil mi bazen kültürelden evet. kaynaklı şeyler bunlar bobinge dönüşüyor. Bu konuda çalışmalar hem eğitim çalışmaları yapılıyor kurumlarda. Türk Tabipleri Birliği'nese özellikle asistan hekim konumuz bombinge çok Mağdur biliyorsunuz en çok ezilen evet. e, özellikle de Covid-19 pandemisi döneminde asistanlarımız oldu. Onlar hatta bir çalıştaylarında mobbingi de panel konusu yapmışlardı. Oralarda da gündeme geldi. Türk Tabletleri Birliği ve böyle mobbingle mücadele edenlerin bir sister e, organizasyon, bir kardeş evet. organizasyon şeyi var. Evet, evet Ayşegül. Evet, e, bu mobbing konusu gerçekten çok önemli. E, 14 Mart'ta gördüklerimizde herhalde mobbingti. Ve asistan hekimlerin özellikle mobbingle ilgili e, şikayetleri olduğunu e, her dönemde e, biliyoruz. E, bundan dolayı bu, bu konularda e, yapılacak her şey çok önemli e, diye düşünüyorum ben de. Bir önceki konuya şöyle çok kısa dönebilir miyiz bu aşı karşıtlığı konusuna sizin anadalınız immunoloji ve biz son dönemde şu bitki ekstrelerinde çok görmeye başladık. Aslında aşı yerine zerdeçal önerenler vardı ve hepsinde bağışıklık sisteminizi iyi gelir, bağışıklık sisteminizi patlatır, zıplatır deniyordu. Bağışıklık sistemi böyle bir şey midir? Ee, Sayın Tezelen çok teşekkür ediyorum bu sorunuz için. Tabii ki e, bu gibi alternatif tıp ya da bir beslenme faktörler işte falanca vitamin, filanca vitamin ya da mineral bunlar e, sağlıkta e, neden işte iyi beslenme faktörlerinin kullanılmasıdır. Biz zaten şunu söylemiyor muyuz yani tıp insanlar olarak e, yoksulluk e, COVID-19 pandemisini vurduğu bir konu. Niye? Çünkü bir beslenme bozukluğu da var. Elbette ki insanlar iyi beslensin, gıdalarını alsınlar ama bunların hiçbiri bir virüsle mücadelede şey yapan, iyileştiren ya da virüsü yok eden faktörler değil. Zaten eğer ekosistemi ya da biyoloji bilmini iyi bilmiş olsalardı böyle bir şeyi söylemezlerdi. Çünkü küre bir sistem, o sistem içerisinde bu bitkilerle virüsler beraber zaten yaşıyorlar ama insanlara buluşta, bu bulaşmada acele sektörlerini tercih ediyorlar. Yani her virüsün kendi bağlandığı bir reseptör grubu var. Bunlar elbette ki beslenmeyle alakalı. İnsanlar beslensinler, vitaminler alsınlar, sebzeler yesinler, meyveler yesinler, immün sistemlerini dingin tutsunlar ama tek bir tedavi etmeyeceği gibi zaten etmediği de ortada. Çünkü çok iyi beslenen insanlar da hasta oldular. Yani Ondan bir var. de immün sisteminizi güçlendirirsiniz bunları kullanarak bu söylev hem komik senin belirttiğin gerekçeleri hem de bir yerde tehlikeli. Gerçekten çok da güçlendirirseniz eğer ters tepera immün sistem yani Vedat benden çok daha iyi bildiğin. Gibi, şey, şey, oksidasyon, antioksidan tabii, kapasiteleri tabii. değiştirdiği için kullanılan ilaçları yetkiliyor. Bir örnek vereyim size. Evet, Örneğin kişinin kanama diyatezi var. Bir takım ilaçlar alıyor. Ama bu arada da bu tip ilaçları kullandığında bir bakıyorsunuz kanamayla, beyin kanamasıyla geliyor. Bunlar ilaç etkileşimleri, bitki etkileşimleri. İşte sağlık dokur yazarlık dediğimiz bu. infodeminin bir parçası da bu. Yanlış bilgilendirme. İşte amcama iyi geldi, halama iyi geldi. Komşun evet. kullanmıştı bunu. E ben de kullanabilir miyim? Hatta hekime gidip değil mi antibiyotini bile söylüyor. Abi, sağlıkta şiddetin bir nedeni son oydu mesela. Şanlıurfa'da rapor istiyor. Evet. Diyor ki e, e, bana bunu yazar mı? Doktor diyor buna ihtiyacın yok. Bunu yazamam diyor. E, Türkiye'de zaten antibiyotik kullanımının nasıl rezistan suçları e, antibiyotiğe dirençli suçları geliştirdiğini biliyoruz. Şu anda enfeksiyon kliniklerinde hastanelerde, ameliyatlarda artık hiçbir antibiyotiğe aldırmayan e, ajanlar o kadar arttı ki evet. e, e, bütün enfeksiyoncular şu anda bundan müzdaripler -müz ve e, büyük bir hijyen tedbirlerine sterilizasyon tedbirleriyle üzerinden gelmeye çalışıyorlar ama e, çok tehlikeli bir durumda tüm dünyada yani o nedenle de bu gibi e, bitkilerin kullanılırken e, antoksidan kapasiteleri, ilaçların etkileşimi çok önemli. Hatta biz bunu onkoterapilerde görüyoruz değil mi? Onkolojik tedavilerde. insanlar bir tedavi alırken FDA tarafından onaylanmış bir protokolü. Bir de bitkilere, e, bir de o da ayrı bir sektör. 2500 dolar, 3000 dolar vererek onları alıyorlar ve sonra bu ilaçların etkiliyor. Çünkü ilaçlar etkisiz kalıyor. Şeyden dolayı, konjugasyonlarını değiştirdiği için. Bunlar tabi bilimsel olarak toplumda aydınlatılması gereken konular bu alternatif tıp örneğinde değindiğimiz gibi büyük bir sektör bu vitamin ve bu tarz katkı maddeli sektörleri inanılmaz büyük ve ona öyle kolay kolay diş geçmez yani mücadele çok kolay değil bu vitamin sektörüyle değil mi C vitamini alın e, filan gibi işte yani B vitamini B12 alın filan gibi şeyler. Hatta <gülüyor> o hastalığı varsa eğer romatizmal bir hastalığı varsa azdıracaktır. Yani aktif pazar geçecektir değil mi? Evet. Yani bir romatotertit, bir ankylosanspondilet, multifizikleros gibi. Bu gibi durumlarda dikkat etmek lazım. İki ucu keskin bir bıçaktır. İmmünoloji, immün sistem bir balans içindedir. Bu balansı nereye bozarsanız orada bir... Ya çok, çok güçlendirmeyin valla sen ters teper sonradı yani. Dengede <gülüyor> tutun. Dengede tutun. tutun evet rahat bırakın <gülüyor> şu immün sisteminizi Vedat. Peki bir müzik arası daha verelim. Bu kez e, çok yabancı olmayan bir parça. Pete Seeger'dan gelecek. I came and stand at every door diye bir parça. Parçanın sözleri Nazım Hikmet'in. Onun nedenle bizim ilgimiz çekebilir. Bu parçayı dinliyoruz efendim. dinledik. I came and stand at every door isimli parçayı seslendirdi. Sözler Nazım meta etti. 18 Mart 2022 Sayın Profesör Doktor Vedat bu ile konuşmamızın son dakikaları. Evet Ayşegül söz sende. Evet e, hiç Türkovak'tan bahsetmedik dedik. İsterseniz biraz bahsedelim Türkovak'tan. Çünkü benim de çevremde hiç Türkovak olan olmadı. Evet. Gündeme de çok son günlerde gelmiyor. Bir görüşlerini alalım Vedat Hoca'nın da. Tabii evet, şimdi hepimiz çok iyi biliyoruz ki dünya sağlık örgütü. Yüzde ellinin üzerinde koruyuculuk oranı olan aşıların kullanılabileceğini söyledi. Ben e, bu sabah tahmin ettiğim için konuları tekrar bir dünya sağlık örgütü sitesine girdim. Altı tane klinik çalışmanın hangisi hangi neticede hangi raporlar dünya sağlık örgütü ne son oldu diye baktığımda herhangi bir sonuç henüz verilmek. İşte sadece e, araştırmacı arkadaşların ya da Sağlık Bakanlığı'nın e, söylemleri var. Yani bu bilim söylem değildir. E, bizim aşımız e, koruyucu olduğunu biz gördük demek yeterli değildir. Bunu bilimsel dergilerle, raporlarla e, yayınlamak ve DSEO'ya göndermek gerekiyor. Bu aşıların TİKA vasıtasıyla yine yurt dışı ülkelere yardım amacıyla gönderildiğini biliyoruz. Biz e, inaktif aşı teknolojisinin Zaten ve Wuhan'daki aynı teknolojinin Türkiye'de de kullanılabileceğini biliyorduk. Burada sorgulanması gereken asıl temel sorun, niçin diğer ülkelerden? Bir buçuk yıl sonra neredeyse bir, bir buçuk yıl sonra bu aşının Türkiye gündemine geldiğidir. Bu bir nedenle bir, bizde bilimsel çalışmaların finansal bürokrasi çok ağır işler ve verilen paraların, e, takibiyle e, TÜBİTAK, TÜSET gibi kurumlara fonlamaları sakattır. Yani bir, bir batıdaki gibi değildir. Batıda çok daha hızlı bu nedenle teknik gelişmeler yapılır. Bir diğer nedeni de Hıfzı gibi köklü bir kurumun yok edilmiş olmasıydı. Çünkü orada sonuçta bir kamu kuruluşuydu. Çalışan bir e, beyin gücü vardı orada. E, Türkiye aşı da üretiyordu. Ama bu aşı üretimi teknolojik e, şey yapılmadığı için, yenilemeler yapılmadığı için Türkiye'de bırakıldı. Bu e, bir şey olarak geçti, defakto durum olarak geçti. 400 milyon e, dolarlık bir yatırım gerekiyordu. E, bundan 10 yıl kadar önce yapılmadı. Hatta bunun projesini de o dönemin e, başkanı e, yapmıştı. E, çünkü dünya reverse vaccine orası dediğimiz artık önce informatik teknoloji bilgisayarları kullanan, epitopları tespit eden e, ve oradan hareketli antijenik yapıları Aşılara kullanan subinitaş teknolojiler ve messenger RNA aşılar teknolojisine geçerken biz halen daha whole antijen inaktif edilmiş aşıları kullanıyoruz veya kullanmaya çalışıyoruz. Buradaki temel sorunlardan gecikmenin nedeni sorgulanmadı ama gecikmenin nedeni bu. Biz zaten aşının e, prototipinden ziyade üretim basamaklarındaki sorundan kaygılıyız bunu belirtelim. Şimdi dikkat edelim üretimleri de yapılıyor. Ee, Şanlıurfa'da eski bir AKP milletvekilinin e, fabrikasında yapılıyor. QCC ne durumdadır? Kalite kontrolü ne durumdadır? Buna Çünkü kalite kontrolünde e, Sayın Vadur hocam da çok iyi bilir tüzere. E, nedir? Dört e, tane temel basamak var. Bir kere aşıyı inaktif ettiniz mi etmediniz mi? Bunu kontrol edeceksiniz. Bunun bir basamağı var. E, şöyle söyleyeyim. Eğer virüs, e, aktif virüs kaçar ise. Ve siz bunu vaksin olarak dağıtırsanız bir sorun yaratırsanız bu bir hak sağlığı sorundur. Çünkü binlerce insana yapacaksınız. Daha sonra ikinci aşamada bu inaktif edilmiş aşı ambalajlanırken içerisine toksik bir ürün, ürün üretim prosesi içerisinde girdi mi girmedi mi? Çünkü stratejik bir ürün, sabotaj da olabilir. Yani bunları e, belirtmek gerekir. E, Pike sisteminde, hortumlarda veya şişeleme sisteminde içerisine bir toksik bir ürün girip girmediğini Yine testlerle bakacaksınız. Bu sadece böyle basit hayvan testleriyle olmaz. Bir takım e, diğer testleri de yapacaksınız ve QC'sini onayladıktan sonra e, koruyuculuk oranlarıyla e, her batta, her e, üretim e, e, bir batchinde bir şey bakmanız gerekir. Bu ne kadar standart? Mesela 500 standart ünite. Biz bunu Synovac'ta da sorgulamıştık. Herkes zannediyor ki biz sadece TÜRKOVAK'ı sorguladık. Biz bütün aşıları aynı şekilde sorguladık. Sinovac'ın içerisinde 500 standart ünite var denildi. Ama biz şunu sorduk. ti̇t Hanım görevi bunun içerisinde gerçekten 500 standart ünite partikül olup olmadığını sayıyor mu? Saymıyor. Bunu sayacak cihaz da var. Sayacak bilim insanı da var. Hıfzı sahada. Malditof MS cihazı dediğimiz bir cihazla standart görü oluşturacaklar. Ve her bir lotta bunu yapacaklar. Bakın bu fabrikada ne yapılıyor belli değil. Bizim sadece bildiğimiz şu. Sağ'dan birkaç kişinin denetlemek için gitti ama fabrikayı gezmedi. Şimdi her prosesin başında insanların bulunması gerekir. Çünkü o bantların başında eee işte önemi burada ortaya çıkıyor. Kamu kurumu öydü ve orada devletin yetkilileri büyük bir sorumluluk içerisinde büyük bir sorumluluğu var. Onu yaparlar ama şimdi özel sektör. Özel sektörde sabotaj da olabilir. Başka oyunlar olabilir. Hatta doğrudan e, bir veteriner hekim aşısı, veteriner hekimlik aşısı üretmeye standartize edilmiş bir yapı içerisinde hatadan da kaynaklı olabilir ve bu hak sağlığını çok kötü etkiler. Biz aslında bu basamaktan. Yoksa bilim insanlarının bilimsel yetkinliklerini sorgulamayız. O arkadaşlarımızın hepsi büyük bir özveriyle çalıştırar. Gerek Erzurum Üniversitesi'nde gerekse klinik çalışmalar yapanlar ama e, bunların yayınları yapılmadı ki. Onlar. Mart ayında publish edeceklerini söylemişler. Zaten 31 Mart clinical trial'larının iki tanesindeki verilerin son toplama tarihi. Yani tahmin ediyorum ki Nisan ayının ilk haftası DSEO'nun sayfasında bu veriler belirecek. Ama niye Aralık'ta acele edip de e, <gülüyor> acil kullanım onayı verdiler? Nedeni bir e, psikolojik etki 2022'ye sarkarsa 2 e, yıl sonra aşı üretmiş olacaklar. O yüzden Aralık'ta yapınca e, daha bir yıl önce yapmış gibi oluyor. Bu ile siyaset şey yani siyasetçi yapısından kaynaklı. Halbuki o ya, araştırma geliştirme faaliyetlerinde ARGE'de aşağı ARGE'sindeki bürokratik hantallığın nedeni de yine sistemin kendisi, hükümetin kendisi onu bir türlü düzenlemediler ve bilim insanlarına karşı bir güvensizlik içindeler. Ee, hani bilim insanları sanki oradan büyük rantlar alırlarmış. Halbuki idealist insanlar e, yaptıkları çalışmalarını zaten faturalarını vereceklerdir. Ama siz ödemeyi altı ay geciktirirseniz, üç ay geciktirirseniz, işte böyle sorunlarla karşılaşırız. Benzer bir sorun. Küba'daki bir aşıda da gerçekleşti. Biliyorsunuz orada üç tane aşı var. Aşılardan bir tanesinde bir bürokratik bir gecikme oldu. Nedenleri var bunların analizini yapmayacağız ama e, bilim insanına güven ve fonlamaların hızlı ve uygun şekilde yapılması çok önemli. Türkiye'de örneğin 19 aşı çalışması Gerekli miydi bunu sorgulamamız gerekiyor yani Bunu Halbuki... da deneyim kazanıyoruz falan gibi açıkladılar. Evet. evet o bir de tabii Türkiye'deki bu aşı çalışmalarının kotarılmasında gerçekleşmesine önemli bir sorun bana kalırsa bilmiyorum ne, ne düşünüyorsun bu konuda Vedat. Yani izin veren, onaylayan, kontrol eden, denetleyen hepsi aynı kurum tuhaf yani, bir şey değil mi? Böyle olmaması lazım herhalde birbirlerinden bağımsız kurumların devreye girmesi lazım. İşte ben örneğini veriyordum. Façi ile Trump arasındaki tartışmaları hatırlatıyordum. Amerika'da Façi ile Trump tartışırlar ama Türkiye'de ti̇t başkanının adını kim tanır? Kim duymuş? Yani, Tutunuşunu tutun söylediğinde orada kalabilme ihtimali var mı? olur şuna olur. Şuna olur ona. <gülüyor> tabii, tabii. Yani mesela sen Refik Saydam Halk Sağlığı Enstitüsü onun bağımsız çalışan bürokratları falan. Ee, yani o kurum yerinde kurulsa ya da yerinden edilmemiş olsa bile orada çalışan devlet memuru e, her an beni kulağımdan tutup en ufak bir terslikte atarlar. Korkusu yaşıyor Türkiye'de ee, yani Amerika'daki fabrikçilik falan konumda değil tabii insanlar. Hani bilimsel olarak daha az değerli asla böyle bir şey demiyorum senin de bildiğin gibi ama o kulağından tutup o kulak konusu duyarlı ve özel bir konu bize ait bir şey herhalde değil mi? Evet, hatta Robert Koch değil mi Almanya'da? Yani o enstitünün kararını üzerine bir karar verdiğini gördük mü? Evet. Onlar evet. ne söyledilerse onu uyguladılar. Tropical Medicine şeyde biliyorsunuz Amerika şeyde İngiltere'de bir hata yaptı. En başta iki aylık bir hata yaptı. İkileylik da hemen döndüler çünkü sonuçta bilim insanları onlar. Önce bir deneme yaptılar, baktılar ki tutmuyor. Öbür politikaya geçtiler. Ee, bağımsız kuruluşların olması gerekiyor. Yani bizde tabi hata hata mı bir eksik yapıldım falan bilmiyoruz çünkü sayıları hala bilmiyor yani Örneğin Türkovak'tan bahsediyoruz en yani durumu çok güzel özetledin de Türkovak şimdiye kadar biraz önce konuşurduka bir de biliyor bunu bir takım insanlar ben aşıları olmuyorum çünkü Türk aşısı yerli aşı bekliyorum diyen bir kesim vardı en azından anketlerde böyle eğilimde olduğu belirlenen bir grup vardı ve bunlar Kaç kişiydi? Bunlar aşı çıkınca Türkova'nın peşine koştular mı? Oluyorlar mı, olmuyorlar mı? Ee, bunu bilmiyoruz. Yani. Bir yan etki sorunu çıkıyor mu bu kadar daha büyük kitlelerde? Hiç bilmiyoruz. Ee, Türkiye'de Sayın Badur, tek aşı, iki aşı, üç aşı hangi aşıları, kaç kişilik popülasyon yapıldı bilmek çok önemli. Bunu niçin bilmemiz gerekiyor? Toplumsal bağışıklığın ölçütünü ağırlık puanlarıyla çarpıp evet. neye kavuştuğumuzu bilmek, bilimsel çalışma yapmak. Ee, bırakınız siz bunu. Biz 2020 yılında niçin öldük onu dahi biliyor. Tabii tabii tabii. Ö yani ölüm nedenleri istatistikleri yani. durdurdular yani. Değil mi? TÜİK durdurdu. Evet. E, bu arada geçen gün yine Hacettepe Üniversitedeki arkadaşlarımızdan duydum. E, Türkiye'de 6. doz aşı e, uygulatan altı şey 3 milyon insan varmış. Bu çok büyük bir rakam. Sizde de vardı bu sayısal değerler. E, bir kısmı olmuyor. İşte %55-60'lara dayanıyor belki 3 e, doz aşı olanlar bir yandan altı doz aşı olanlar var. Yedinciyi, sekizinciyi bekliyor herhalde insanlar. Bir de tabii aslında Vedat biz kendi ülkemizde olup bitenle ilgili gülümseyerek biraz ironik eleştirde bulunuyoruz belki ama hani dünyada da şimdi bakın tam aşılı ne demek? iki aşılıya mı tam aşılı diyorsunuz, üç aşılıya mı filan? Yani çok kavram, kavram kargasısı oldu ve dünyada bana kalırsa teknolojinin geldiği boyuttan hep bahsediliyor nanoteknoloji filan. E pek de iyi sınav vermedi dünya bilim dünyasında. Aşıların süratle devreye girme konusu ağrı işte. Bilmiyorum ne diyorsunuz? Son dakikalarda biraz da bunlar. Aynen doğru. Çünkü bir bakın Dünya Tabikleri Birliği, Dünya Sağlık Örgütü halen daha aşıya erişebilirlik ve aşı eşitliği ve aşıdaki patentin anonimleşmesiyle ilgili bir karar verebilmiş değil. Bu, bu acı. E, pek çok ülke Asya'da, Pasifik'te ve Türk Birliği Birliği'de biz patentin. Anonimleşmesi gerek. Elbette ki RGG şeyler mülkiyet hakları korusun, o insanların fikri hakları karşılıksız kalmasın ama dünyada bu acıyı yaşamamızın nedeni evet. şeyi yaygınlaştırmamış olmamız. Halbuki 6 ayda bu işi başarmış olsaydık değil mi şeyden hani ilk 6 ayı boş verelim. İşte Haziran'dan başlayarak 2020'de. Ocağa kadar dünyanın yüzde 85 noktasını aşılamış olsaydık bugün pandemiyle ilgili konuşmuyor olacaktık. Tabii belki. bu patent konusu konuşulduğunda üreticilerin ön plana çıkardıkları bir engel olarak dillendirdikleri konu ARGE. Biz ARGE'ye para ayıramayız böyle yaparsınız diyorlar ama e, farkındaysan son 20 yıldan beri hem ilaçta hem aşıda bu ARGE'ye bir yatırım falan falan büyük üreticilerin yaptığı da yok. Genellikle kamudan. E, o... şirketler ya da kamudan yararlanıyorlar. Ama o söyle hiç değişmiyor. Yani Dünya Ticaret Örgütü olsun ya da şirketler olsun. Evet. İlle de argemiz diye. iyi de RG'ye para yatırmadınız zaten gibi. peki %80'i şeyden geliyor kamudan, %20'i alumni'den geliyor. Onlar da alumni organizasyonlarla da çok önemli. %20 kadar fonlamayı alumni yapar ama %80'i kamudan geliyor. Evet Aşegül son dakikalar ne soracağım şimdi? Şöyle çok kısa sıcak gündemi tıbbın tele tip yönetmediğini söyleyeyim size muhakkak taslak size de sormuşlardır tele yönetmeliği ile ilgili tele tip biraz kısa çıktı en büyük eksikliği de muayeneyi anlatmışlar ama bunun sut ve huv değerli şu anda yok e, kimsenin elinde. E, Tele Tıp yönetmeliği sizce e, tüm ihtiyaç karşıladı mı? Ne düşünüyorsunuz? Karşılamıyor çünkü hekimlik mesleği e, hastayla anamnezi işi gerektiren. Sonra dörtledik yerine fiziksel muayenesini e, gerektiren. Ardından tetkik isteme ve bunları yorumlama. Birkaç alanda kullanılabilir işte Tak sistemiyle uzmanlarına gönderilip raporlandırılması ile ilgili Uzaktan uygulanmalar var. Yine e, psikolog destekleri ya da e, bir takım desteklerin e, teletip'te yapıldığı uygulamalar var. Yine respiratör bir takım sonun cihaz ünitelerinin ya da hatta EKG'nin bile e, daha az maliyeti olacağı için e, ve gelişmiş ülkelerde evlere verilip e, bir takım sıkıntılar hissedilince telefon kullanarak telefondaki bir aygıtın kullanılarak bilgilerin e, transferini. Bu şeyle alakalı. Tabii dünyada e, veri tabanlarının, big data'nın ve tüm e, informatik teknolojinin gelişmesiyle de alakalı. Ancak bazı sıkıntıları var. Örnek vereyim, hastanın mahremiyeti. Şimdi e, informatik teknolojide veri güvenliği zafiyeti var. Türkiye'de bu çok daha fazla. Yani bir kıyas yaparsanız. Şimdi veri güvenliği, bu insanların ilgili bilgileri, görüntüleri sızdırılır ve sızdırıldığında sigorta şirketleri ee, özel yapılar bunları e, aleyhlerine kullanabilirler. İş bulmalarında engel teşkil edebilir. Ee, biliyorsunuz ki bir e, sağlık net uygulaması başlatılmıştı. Sosyal güvenlik kurumu tarafından. Biz onu itiraz etmiştik tük tabikleri birliği olarak. Bu verilerin güvenliğinin sağlanamayacağını ve e, uygunsuz ellere geçeceğini söyledik. Ve sonra 500 bin liraya CD'sini yapıp zaten SGK'nın sattığını öğrendik. Bakın yani zaten veri güvenliğine de ihtiyaç yok. Çünkü bunu Kendileri pazarlamışlar. <gülüyor> Bunu da bir gelir kaynağı olarak görmüşler. Çok acı bir şey. TİLİT'i bunun böyle bir sorunu var. Hatta mal praktis yasa tasarsının şu anda gelmesinin perde arkası da bu. Çünkü mal praktisli artık sorumlu kim olacak? Şimdi bir örnek vereyim size. Robotik cerrahi. İşte bir, e, diğer bir kurumda bilgisayar başına geçen bir hekim. E, oradaki kolları oynatarak robotik cerrahi yapacak. Ama siz bilirsiniz ki verinin akışında bir lak vardır. Yani bir saniye geçitme vesaire. Şimdi oradan gelen görüntünün kendine gelmesi, kılama yapması, aynı kanamalar durumunda hasta kaybedilirse ya da zarar görürse bunun suçlusu e, e, communication sistemidir. Yoksa hekimin kendisidir. midir? Maltretiz yasasını kamuya yüklemelerinin perde arkasında da bu var. Yani hani kamu ödesin. Rücü için de Mesleki Sorumluluk Kurulu'nu kullanalım. Yani orada işte Selim Hoca'yla Vedat Bulut şey yaparsa yaparsa ee, sorunlu olursa onlara e, ceza verilsin ama e, kendi arkadaşlarımız olursa verilmesin kurulacaktır bu yani Türkiye'de maalesef bunun da bir şeyini yapacaklardır ee, bir e, e, çift standartın oluşturacaklardır sorunları bunlar e, e, Türkiye'de maalesef bu e, yürümeyecektir. tenemedisinin altyapısı yapısı için zaten yeterli internet e, omurgamızda geliştirilmelidir bu çok önemli. Peki. Ayşegül sanıyorum bitirmek zorundayız. Başka evet. yoksa. Sevgili Vedat, çok teşekkürler. Bize vakit ayırdınız. Biz teşekkür ederiz. Değerli Ayşegül, Tözeren'e, de, de, de, Selim Batur hocama ben teşekkür ederim. Onu da bize verdiler. Sağ olun. Ne demek yani? Biz çok teşekkür ederiz. Şimdi veda ederken Ayşegül'e söz bırakacağım ama bir parça çalacağım. Ayşegül bilmez bu parçayı. O yetişmedi daha doğmamıştı herhalde. Ama ben seninle hatırlarım bu parçayı. Ee, neden çalıyor bu parçayı yani bu e, son dönemde e, petrol krizi ülkemizde hem e, olup biten savaş ortamından ilintili hem de e, kötü yönetimin getirdiği bir neredeyse her gün bir e, benzin fiyatlarında artış yaşıyoruz. Bazen de iniyor bazen artıyor filan. Yani 10 kuruş iniyor sonra 110 kuruş artıyor filan. E, her gün takip ediliyor. İnsanlar konuk bir şekilde benzin istasyonlarına gidip yarın daha pahalı olacak. Benzin de olurlar. Bu bana biraz hiç bir parçayı hatırlattı. Ördevizyonda çalmıştı buna Ajda Pekkan. Petroz isimli bir parça vardı. Çok <gülüyor> parça gerçekten hiç bir parça var. gel bununla veda edelim istersen. Veda tekrar tekrar teşekkürler efendim Çok Ajda teşekkürler. Pekkan ve Petrol parçasıyla. Hoş vedalar diliyoruz. Güzel hafta sonları dileyim ben. Çok teşekkür. teşekkür ederiz. Çok teşekkürler sağ ol.